Evet. Bismillahirrahmanirrahim Mücadele Suresi Bu surede Medeni surelerdendir Kardeşlerim Mücadele Adı verilmiş Rabbim Subhanahu ve Teala Bu surenin faziletiyle Bizleri Kazançla kılsın Ve Umurlu yolda tevhidi iyi bir şekilde anlayan Emir ve nehiileri hayatına geçirenlerden eylesin Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1. Allah kocası hakkında seninle tartışan Ve Allah'a şikayette bulunanın sözünü işitmiştir Allah sizin konuşmanızı işitir Muhakkak ki Allah semidir, basirdir. Ayşe annemizden gelen bir rivayettir kardeşlerim. O şöyle demiştir. Ham o Allah'a mahsustur ki, pulav bütün sözleri kuşatmıştır. Tartışan kadın peygamberin yanına geldi, onunla konuştu. Ben de evin bir köşesindeydim. Ne dediğini duymuyordum. Bu sırada Allah subhanahu ve teala Allah kocası hakkında seninle tartışan ayetini inzal buyurdu ayeti sonuna kadar okudu buyurmuştur. Evet. Rabbimiz subhanahu ve teala bu kitabı kardeşlerim Bey hep bir sebebe binayen indirmiştir ki biz meseleleri daha iyi anlayalım daha iyi kavrayalım ve yanlışa düşmeyelim. Kendi kafamıza göre anlayıp da hareket etmeyelim. O kadının, kocasının şikayetini peygambere arz etmesini duyan Allah, bizi de her halükarda ne yapar? Duyar. İmam Buhari işte, bu hadisi <gülüyor> estağfurullah, bu ayeti kitab-ı tevhidde getirir. Allah kocasıyla tartışan, peygamberine şikayet eden o kadını duydu. Ayetini nakleder ve vakasını nakleder. Bu da gösteriyor ki, aynen Muaz hadisinde olduğu gibi kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'a emrettiğini emrettikten sonra, yani sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et şayet tutarlarsa namazı emret şayet tutarlarsa zekatı emret ve zekatı da malın orta halinden al ve mazlumun ahından da sakın çünkü onunla Allah arasında perde yoktur diyor ya işte mazlumla Allah hazze ve celle arasında perde yok Allah bizi her halükarda duyar Yeter ki Allah Azze ve Celle ile bağlarımızı gevşetmeyelim. Yani sözde, amelde, her şeyde onu uluyalım, birleyelim. Yani tevhid dediğimiz. 2'den dörde kadar, içinizden zihar yapanların, karıları onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Şüphesiz ki onlar çirkin, ve yalan bir laf söylüyorlar. Ve muhakkak ki Allah afudur kafurdur. Karılarından zıhar ile ayrılmak isteyip de sonra dediklerini geri alanların aileleriyle temas etmeden önce bir köle azat etmeleri gerekir. Size böylece öğüt verilmektedir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kim de bulamazsa temas etmeden önce birbiri peşinden iki ay oruç tutmalıdır. Buna da gücü yetmeyen altmış yoksulu doyurur. Bu Allah'a ve peygamberine iman etmekte olduğunuz içindir. Bunlar Allah'ın hudududur ve kafirler için elin bir azap vardır. Ne güzel değil mi? Allah'ın emrine zıt hareket edersen... ...aha sana bela... ...bir çaycık arka arkaya yoruştun... ...he... Evet. ...rabbımız subhanahu ve teala da... ...biz inanan kulların... ...kendi aralarında yapmış oldukları cahilliğin... ...ve Allah'ın indirmediği bir şeyleri... ...kendi kendimize haram kılma... ...kendi kendimize adet edilmemizin karşılığı kardeşlerim... ...yani kızgınlık anında veya bu bir başkasını alma istediğinde veya aklında artık neyse her ne sebepten olursa olsun hiç kimse karısına sen bana anamın sırtı gibi ol yani sen bana anam gibisin artık sen benim eşim değilsin tipinde bir söz sarf etmenin dinde geçerli bir şey olmadığını ama öyle bir şey mi sarf ettin işte bunun da cezası ya bir köle azalt edeceksin ya da bulamazsan iki ay arka arkaya oruç tutacaksın. Veya 60 yoksulu soyuracaksın. İşte bu Allah'a ve Peygamberine iman etmekte olduğunuz içindir. Yani inanan içindir diyor. Ben hakikaten bununla e, amel eden ve bu şekilde başına vaha gelip de yaşayan bir aileyi gördüm. Sana geldiler. Ben hiç ihtimal vermiyordum yani böyle bir zamanda hani üçten dokuza şart olsun ki boşadım gibi ifadeleri çok gördük de <gülüyor> ben bunu hiç görmemiştim ama Yozgatlı bir ailede gördüm hakikaten zuhur ediyor. Bu da Allah'ın dininin kemale erdiğini hiçbir şeyin eksik olmadığını ve kıyamete kadar herkesin meselesini çözen bir vahiy olduğunu en güzel örneklerinden. Allah hakkıyla anlayanlardan bizlere eylesin. Arkadaşa <gülüyor> onun için güldüm hakkınızı helal edin. Buradaki hükümleri okuduğumda <gülüyor> çok şok olmuştu. Olur mu böyle şey demişti. İşine gelirse. Ama dedim küfrü seçebilirsin burada da boynun giderdi. <gülüyor> ben dedi iki ay arka arkaya oruç tutayım öyleyse İyi, sen iki ay arkarka arka görüştük dedim ben. Allah bizlere yardım etsin. Aynı bilmez de birisinin gelip de ben hanımı üst talaklan boşadım diyor. Ben anlamam diyorum. Nasıl bilmezsin sen Allah Resulün asabısın. Onunla yolculuk yaptın, sohbetinde bulundun. Be adamdır biz peygamberden aleyhissalatü vesselam'dan 3 dalak öğrendik sen bunu yüze çıkarmışsın ben senin mesele nasıl çözeyimler? evet Allah bizlere hakkıyla iman etme ondan korkmayı nasip etsin helala harama dikkat eden insanlardan eylesin Allah'a hakkıyla itaat ettiğimiz zaman Allah subhanahu ve teala da bize itaat edicileri boyun eğdirir ve böyle müşkulatlarla zaten karşılaşmayız. Allah, Allah bizleri sevsin. Evet. Bu Allah'a, peygamberine iman etmekte olduğunuz içindir diyor. Biz bu şekilde bunun için koyduk. Bunlar Allah'ın hududu. Allah'ın haramları. Sakın ona girmeyesiniz diyor. Ve hemen dikkat edin bakın ayetin bitimini. Ve kafirler için elin bir azap vardır. Bunu, bu ayeti işte böyle bir vakayla karşı karşıya kaldığınızda, yani Allah kimsenin başına vermesin, karşıdaki adamın takındığı tavırda yakalarsınız. Yani ben bu hükmü okuduğumda arkadaş, ya ben yapmasam ne olur dedi, gel o zaman sana ayetin devamını okuyayım dedim. Ve kafirler için elin bir azap vardır, inanmayıp bu dinin ahkamına bağlanmayanlar için, onların beladan kurtulacaklarını sanmayın. Asla mesele onların söyledikleri gibi değildir. Aksine onlar için dünya ve ahirette elin bir azap vardı diye okuyunca tamam ben iki ayar karkıya uğraştır işte, diyebilirim. Evet. Beşten yediye kadar Allah'a ve Resul'a muhalefet edenler kendilerinden öncekiler nasıl alçaldıysa öyle Alçaltılacaklardır. Halbuki biz apaçık ayetler indirmişizdir. Ve küfredenlere horlayıcı bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve kendilerine işlediklerini haber verecektir. Allah onları bir bir saymış ama kendileri unutmuşlardır. Ve Allah her şeye şahittir. Bilmez misin ki Allah göklerde ve olanları da, yerde olanları da bilir. Üç kişinin gizli olduğu yerde, dördüncü mutlaka otur. Beş kişinin gizli bulunduğu yerde, altıncı mutlaka otur. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar. Mutlaka onlarla beraberdir. Sonra bütün yaptıklarını kıyamet günü kendilerine, haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir. Allah subhanahu ve Teala kendisine ve Resulüne karşı gelip dinine direnenlerin durumunu haber vererek öncekiler nasıl alçalmışsa yani Nuh aleyhisselamın Semud, Eyke Ashab-ı yani geçmiş ümmetlerde, debdebe içinde yaşayan, gururlanan, kibirlenen, övünen, işte onlar nasıl alçalmışsa, kendilerine benzeyenlere nasıl yapıldıysa, onlara da aynı şekilde davranılacak, horlanacak, lanetlenip rüsva edileceklerdir. Bakın dikkat edin devamında. Halbuki biz apaçık ayetler büyüklük taslayan azgın kafirden başka kimsenin direnip muhalefet etmeyeceğini apaçık ayetleri indirdik. Ve küfredenlere horlayıcı bir azap vardır. Allah'ın dinine bağlanıp boyun eğmekten ve ona ittiba etmekten kaçınıp büyüklenmelerine karşılık onlara horlayıcı bir azap vardır buyuruyor Rabbimiz. O gün Allah Onların hepsini diriltecek. Bugün kıyamet günüdür. Allah öncekileri ve sonrakileri bir tepede toplayacak ve kendilerine işlediklerini haber verecek. Yapmış oldukları iyilik veya kötülüğü kendilerine haber verecek. Allah onları bir bir saymıştır. Allah onları zapt edip aleyhlerinde olmak üzere saklamıştır. Halbuki kendileri yapmış oldukları şeyleri unutmuştur. Yani insan herkese aldatır ama kimi aldatamaz kardeşlerim? En büyük sahtekar başkalarını değil kendini aldatandır. Yani hesabı unutandır. Çünkü Allah ilmiyle her şeyi ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Allah subhanahu ve teala bizlere korkan bir kalp versin. İhsanı yakalayan ve onu hiç unutmayan ve ahirette de Rabb'ının cemalini görenlerden eylesin. Amin. 8 9 ve 10 Gizli gizli konuşmaktan menedildikleri halde menedildikleri şeyi yapmaya kalkışanlarla günah işleme, düşmanlık etme ve peygambere karşı gelme konusunda gizlice konuşanları görmedin mi? Sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlarlar. Kendi aralarında da söylediklerimiz yüzünden Allah'ı bize azap etmesi gerekmez miydi derler. Onlara cehennem yeter, oraya gireceklerdir. Ne kötü dönüş yeridir. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuşacağınız zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmayın. biri yani iyiliği, takvayı konuşun. Ve huzurunuzda toplanacağınız Allah'tan, huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Gizli konuşmalar, ancak iman edenleri üzmek için şeytandandır. Halbuki Allah'ın izni olmadıkça, onlara hiçbir şeyle zarar veremez. Müminler, Allah'a tevekkül etsinler. Evet. Bu ayetin baş tarafı Yahudilerle alakalı inmiştir kardeşlerim. Aleyhisselatü vesselam ile Yahudiler arasında bir sözleşme vardı. Peygamberin ashabından bir kişi onların yanlarına uğradığında kendi aralarında oturup hısıldaşıyor ve gizlice konuşuyorlardı. Öyle ki mümin onların kendisini öldürmek için gizlice planlar kurduklarını veya müminlerin hoşlanmayacağı bir şey yapmakta olduğunu sanıyordu. Mümin bunu görünce onlardan korkuyor ve onların güzel yahından geçen yolu terk ediyordu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Yahudileri gizlice konuşmaktan nehyetti. Onlar bundan vazgeçmeyip yine gizlice fısıldaşmalarına devam edince Allah subhanahu ve teala bu ayetleri sonuna kadar indirdi. Burada sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlarlar ayetine gelince Ayşe annemiz diyor ki Onlar diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldiklerinde Ey Ebul Kasım hastalık sana anlamına gelen Esfamu aleyküm'den derlermiş veya ölüm üzerine olsun. Ayşe annemiz de onlara cevap vererek sizin de üzerinize hastalık ve aleyküm etsamı dermiş. allah Teala muhakkak ki ağız bozukluğu ve ağzı bozmayı sevmez. Bunun üzerine Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ya Ayşe Allah-u Teala muhakkak ki ağız bozukluğunu sevmez ve ağzı bozmayı da sevmez. Ben dedim ki Ey Allah'ın Resulü işitmiyor musun? Onlar ölüm üzerine olsun, hastalık senin üzerine olsun diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam, sen de duymuyor musun? Ben onlara size de, size de olsun demiyor muyum? Bunun üzerine Allahü Teala sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlarlar ayetini indirdi. Evet. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ya Ayşe, Allah onların duasını kabul etmez ama benim duamı kabul eder, diyor. Burada anlatılan önemli bir ölçü de şu kardeşlerim. Gizli fısıldaşarak konuşmayı Allah kitabında, Resulü sünnetinde yasaklıyor. Üç kişi bir aradayken, iki kişi bir araya gelip fısıldaşmasındır. Çünkü şeytan oynar ve kardeşinizin kalbine bir şey gelir diyor. Allah subhanahu ve teala Allah'a isyanda Resul'a isyanda kardeşlerin hakkında de konuşmayın. Yani günahta fısıldaşmayın. Ama iş takvada, dini konuşmada hayırdaysa bunu kendi aranızda fısıldaşarak konuşmanız caiz ediyor. Ama üç kişinin olduğu bir ortamda iki kişi çekilerek fısıldama yine hayra sebep olmaz diyor. Evet. 11 Ey iman edenler size meclislerde yer açın denilince yer açın ki Allah da size açsın. Kalkın denilince de kalkın ki Allah içinizden iman etmiş olanları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdar. Evet, Rabbu'n Subhanu ve Teala mümin kullarına edep öğretiyor. Ve meclislerde birbirine karşı iyi davranmalarını emrediyor ve buyuruyor ki ey iman edenler size meclislerde yer açın denildiğinde yer açın. Allah da size ihsan etsin. Evet. Reselim Ali vesselam efendimiz kim Allah için bir mescit yaparsa Allah da onun için cennette bir ev yapar. Veyahut kim bir darda kalmışı bollaştırırsa, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun ayıbını örterdir. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımındadır. Hatta diyor ki bu ayet şöyle inmiştir Aleyhissalatü Vesselam'ın yanında sahabeler oturdukları yeri sıkıca sarılırlardı bunun üzerine allah Teala birbirlerine yer açmalar neymir buyurdu bu ayet Cuma günü nazil oldu Aleyhissalatü Vesselam o gün sofradaydı ve yerde dardı bu muhacir ve ensardan Bedir ehlini ağırladı. Bedir ehlinden bir grup bekleyip dediler ki Ey Allah'ın peygamberi Selam olsun sana. Allah'ın rahmet ve bereketi de senin üzerine olsun. ve Selam onların selamını aldı. Sonra onlar mecliste bulunan topluluğa selam verdiler. Topluluk da onların selamını aldı. Onlar ayakta dikilmiş duruyor ve kendilerine yer açılmasını bekliyorlardı. ve Selam, Onların ayakta durmalarına vesil olan şeyi biliyordu. Ne var ki onlara yer açılmamıştı. Bu aleyhissalatü vesselama ağır geldi. Ve çevresinde bulunan muhacir ve ensardan Bedir harbine katılmamış olanlara dedi ki Ey falan kalk, ey falan kalk, sen de kalk. Aleyhissalatü vesselam Bedir ehlinden muhacir ve ensarın ayakta kalanların ile diğerlerini kaldırıyordu. Bu durum yerinden kaldırılanlara ağır geldi. Aleyhissalatü Selam onların bu durumdan hoşlanmadıklarını yüzlerinden anladı. Münafıklar dediler ki, arkadaşlarınızın insanlar arasında adil davrananı davrandığını iddia edenler sizler değil miydiniz? Allah'a anıt ki daha önce bunlara adil davrandığını görmemiştik. Bir grup mecliste yerlerini aldı, peygamberlerine yaklaşmaktan hoşlandılar ama o bunları kaldırdı ve yerlerinde yavaş davrananları oturttu. Bize ulaştığına göre Resulullah bu durum üzerine şöyle buyurdu. Kardeşine yer açan kişiye Allah merhamet etsin. Bundan sonra hızlıca kalkıyorlar ve topluluk kardeşlerine yer açıyordu. Bu ayet Cuma günü nazil olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kişi oturduğu yerden kalkıp da bir başka kişiyi oraya oturtmasın. Ancak yer açsın ve genişlik sağlasın buyurmuştur. Ne kadar güzel edepler değil mi? Düşünün bazen toplu taşıma araçlarında falan görüyorum. Birisi hemen önden biniyor. Elindeki bir eşyayı yanına koyuyor. Herkes kinli kinli ona bakıp geçiyor. Ayakta birisi kalkıp gördüğün kaldığında o arkadan gelecek adamı görüp onu beklediğini görüyor. Nasıl kimleniyor? Çek de oturalım. Falan geldi. Kavga bile çıkıyor. Bakın bir edebe riayet etmeme hiç tanımayan insanların bile birbirine düşmesine sebep oluyor. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ashabı otururlarken sahabeden bir tanesi ayaklarını uzatarak iki kişilik yeri kaplayıp oturuyor. Kim gelirse hiç ayaklarını toplanmıyor. Daha sonra <gülüyor> gelen oturuyor, giden oturuyor. <gülüyor> ayaklarını toplanmıyor. En son sahabenin büyüklerinden birisi geldiğinde hemen topluyor ve oraya buyur ediyor. Daha sonra yanındaki arkadaşa diyor ki o kadar çok insan geldi ki diyor Yanıma çok hayırlı bir insanın oturmasını istedim de ben bunun için yattım diyor. Çünkü insan diyor yanına gelen insanın kalbi kara, gönlü kara oldu mu kendisi de kararıyor diyor. Ama insan yanına hep hak ehlinin oturmasını ister. Diyor. Evet. Bir hadis-i şerifte kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, beraberinde bulunan hak ile, halk ile birlikte oturduğu sırada Üç kişi geliyor. Onlardan ikisi Aleyhisselatü Vesselam'a yöneliyor. Üçüncüsü gidiyor. O ikisi Resulullah'ın önünde durmuşlar. Onlardan birisi meclis halkalarında bir boşluk bulup oturmuş. İkincisi ise halkın gerisinde oturmuş. Üçüncüsü de dönüp gitmişti. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam işini bitirince şu üç kişinin haberini size bildireyim mi? Birincisi Allah'a sığındı Allah da onu sığındırdı İkincisi utandı Allah da ondan hayal etti Üçüncüsü dönüp gitti Allah da ondan güç çevirdi <gülüyor> Birinci Allah kendisine razı olsun kendisinden nasihat isteyen birisine Hoca ol hoca diyor Olamadın mı? Talebe ol diyor Olamadın mı? İlim meclislerinde bulun. Olamadın mı? Onları sev ama sonuncu olma der. Allah bizi bu dördün arasında eylesin. Allah içinizden iman etmiş olanları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sizden biriniz kardeşi yanına geldiğinde ona yer açınca veya kendisine çıkması emredildiğinde çıkınca bunu kendisi için bir eksiklik olarak kabul etmesin. Bilakis bu Allah katında yücelik ve meziyettir buyuruyor Rabbimiz. 12 ve 13 Ey iman edenler, peygamberlerle mahrem bir şey konuşacağınız vakit bu konuşmanızdan önce sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer bir şey bulamazsanız şüphesiz ki Allah kafurdur, rahimdir. Mahrem bir şey konuşmadan önce sadaka vermekten korktunuz da mı yerine getirmediniz? Fakat Allah sizin tövbelerinizi kabul etti. Şu halde namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin, Allah işlediklerinizden haber tarzır. Allah Subhanahu ve Teala mümin kulları denemiş, onları imtihan etmiş. Peygamberlerle gizlice bir şey konuşmak istediklerinde önceden kendilerini arıtan, temizleyen ve bu makama layık hale getiren bir sadaka sunmalarını emretmiş. Ve bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir buyuruyor. Sonra da eğer bir şey bulamazsanız, bir şey araştırıp da onu yerine getiremezseniz şüphesiz Allah hafızlık, rahimdir diyor. Allah bir şeyi ancak ona güç getirenlere emrediyor. Ve mütakiben mahrem bir şey konuşmadan önce sadaka vermekten korktunuz da mı yerine getirmediniz buyuruyor. Evet, peygamberlerle gizli konuşmadan önce sadaka vermenin sizin üzerinize devamlı ve gerekli bir hüküm olmasından mı korktunuz? Fakat Allah sizin tövbelerinizi kabul etti. Şu halde namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve itaat edin. Allah işlediklerinizden haberdardır. Peygamberle konuşmadan önce sadaka vermenin vacip olduğuna dair hüküm daha önce Evet, Ama o insanlar Allah onlardan razı olsun bununla imtihan olmuşlardır. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. 14'ten 19'a kadar <gülüyor> Bakmaz mısın onlara ki Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavmi dost edinmişlerdir. Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Ve bile bile yalan yere yemin etmektedirler. Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan edindiler de Allah yolundan alıkoydular. İşte onlara horlayıcı bir azap vardır. Onların malları da oğulları da Allah katından kendilerine bir fayda vermez. Onlar cehennem asabıdırlar ve orada ebediyen kalacaklardır. Allah onların hepsini yeniden diriltileceği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin ederler. Ve gerçekten bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. İyi bilin ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Şeytan onlara baskın gelip Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları muhakkak hüsrana uğrayanların kendileridir. Allah subhanahu ve teala burada da kafirleri gizlice dost edinmelerini reddediyor. Gerçekte ise münafıklar ne müminlerle beraberdir ne de kafirlerle buyuruyor. Nisa suresinde de buyrulduğu gibi ne onlardandır ne de bunlarla. İkisinin arasında bocalayıp dururlar. Allah'ın saptırdığı kimseye sen yol bulamazsın burada ise dikkat edersiniz bakmaz mısın onlara ki Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavmi dost edinmişlerdir buyuruyor yani Yahudileri çünkü münafıklar onlara hoş görünmeye çalışarak gizlice onları dost ediniyorlardır mütakiben de onlar ne sizlerdendir ne de onlardan buyuruyor Ey müminler gerçekten bu münafıklar ne sizden yana olurlar ne de dost edindikleri Yahudilerden. Devamla ve bile bile yalan yere yemin ederler buyuruyor. Evet münafıkların yaptıkları yeminin yalan olduğunu bile bile yalan yere yemin ettiklerini özellikle o lanetli durumlarda sürekli yemin ederler. Biz onların durumundan Allah'a çünkü onlar iman edenlere rastlayınca biz inandık derler. Resulullah'ın yanına gelince yemin ettikleri konuda yalan söylediklerini bile bile ona mümin olduklarına dair yemin ederler. Onlar kendi söylediklerinin doğru olduğuna bile inanmazlar. Her ne kadar söyledikleri mevcut duruma uygun olsa da doğruluğunu kendileri kabul etmezler. Bu sebeple Allah subhanahu ve teâlâ onların iman iddialarında yalan söylediklerine şehadet ediyor ve Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. Diyor. Allah bizleri böyle hallere düşmekten beri buyursun. Onların malları da, oğulları da Allah'a karşı kendilerine bir fayda vermez. Allah'ın azabı geldiği zaman onların malları ve evlatları bunu engelleyemez. Çünkü onlar cehennem ashabıdır. Ve şeytan onlara baskın gelip Allah'ı anmayı unutmuş, unutturmuştur. Şeytan onların kalbine hakim olmuş. Ve neticede Allah'ı anmayı unutmuşlar. Şeytanın baskın geldiği kişilere böyle yapar. Bunun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den gelen bir rivayete bakarsak bir kasabada veya çölde üç kişi bulunur da Onların arasında namaz kılınmazsa muhakkak şeytan onlara baskın gelir. Sen cemaata sarıl çünkü kurt ayrılanı yer büyürmüştür. Bununla cemaat ve namaz katledilmiştir. Bir takiben allah Teala işte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları muhakkak hüsrana uğrayanların kendileridir. Şeytanın baskın gelip de Allah'ın zikredini unutturduğu kimselerden olanlardır. Evet. Hadis Suresinde de gördüğümüz gibi aynı diyor o Yahudiler, Hristiyanlar gibi Allah'ın ayetlerini arkaya atıp da harpleri kas katı olanlar gibi olmayın diyor. Onlara da kitap gelmişti. Onlara da peygamberler gelmişti. Onlar da bir şeylerle muhatap olmuşlardı. Ama indirilen emir ve nehirleri arkaya attıkları için kalpleri katılaştı ve isyan eden insanlardan oldular. 20, 21 ve 22 Allah'a ve Peygamberine muhalefet edenler işte onlar en çok zillete düşenlerle beraberdirler. Allah and ki ben ...ve peygamberlerim elbette galip geleceğiz diye yazmıştır. Muhakkak ki Allah kavidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmin, ...kendi babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları da olsa, ...Allah ve peygamberine muhalefet eden kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah iman yazmış... Ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Bunlar orada ebediyen kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın hizbidir. Dikkat edin Allah'ın hizbi felaha erenlerin kendileridir. Evet, Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Allah'a ve muhalefet eden inatçı kafirlerden haber vererek bunlar haktan yüz çeviren ve hakikate karşı çıkanlar olup bir yanda kendileri bir yanda din bir yanda onlar bir yanda hidayette olan kişilerdir ki en çok zillete düşenlerden beraberdirler. Dünya ve ahirette en çok zillete düşen Doğru yoldan kovulup uzaklaştırılmış eşkıya ile beraber olan kimselerdir. Allah subhanahu ve teala burada andolsun ki ben ve peygamberlerim elbette galip geleceğiz diye yazmıştır. Rabbimiz subhanahu ve teala karşı konulamayan, alı konulamayan takdirinin yer aldığı ilk kitapta böyle yazmış ve böyle hükmetmiştir. Bu yazı değiştirilemeyecek. Buna göre muhakkak ki zafer Allah'a, Allah'ın kitabına, Resul'una ve mümin kullara aittir ki dünya ve bu böyledir ve akıbette elbette mutlakilerindir. Nitekim Gafis suresinde de gördük. Şüphesiz ki biz peygamberlerimize ve iman etmiş olanlara hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahit edecekleri günde mutlaka yardım ederiz buyuruyoruz. Ve bu takiben Allah'a lahiret gününe iman eden bir kavmin kendi babaları, oğulları, kardeşleri, akrabaları da olsa Allah'a ve peygamberine muhalefet eden kimselere sevgi beslediğini göremezsin. Evet. Akrabaları da olsa müminlerin Allah'a, peygambere, muhalefet edenlere dost olduğunu göremezsin diyor. Çünkü ayet-i kerimenin alimlerinde geldiği gibi Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile dostluğu kalmaz. Ancak onlardan sakınmanız müstesna Allah size kendisinden korkmanızı emrediyor buyuruyor. Ve yine Tevbe suresinde de De ki eğer babanız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, eline geçirdiğiniz mallar, turgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, hoşunuza giden evler size Allah'tan ve peygamberinden ve Allah yolunda cihattan daha sevimli ise o zaman Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun buyurmuştur. Evet. Allah Subhanahu ve Teala burada sevgi hasretini fıtrattan imandan yukarıya yani tevhid boyutuna kadar çıkarıyor. Allah için sevmeyi ve Allah için boğaz etmeyi gündeme getiriyor ve bunu kim yaparsa imanın lezzetini bütün damarlarında göreceğini buyuruyor İşte onların kalplerine Allah imanı yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir yani Allah ve karşı gidenlere babaları ve kardeşleri de olsa dostluk beslememe niteliğiyle Muttasif olanların kalbine Allah imanı yani mutluluğu yazmış ve bunu kalbine yerleştirerek basiretini imandı süslemiştir. İşte bunlar Allah'ın hizbidir. Dikkat edin, Allah'ın hizbi felaha erenlerin kendileridir. Evet. Dikkat edin, Allah'ın hizbi felaha erenlerin kendileridir. Allahu Teala onların Dünya ve felah ve saadeti erdiklerine dikkat çekiyor. Buna karşılık öbürleri ise şeytanın hizbidir. Şeytanın hizbinden olanlar için de dikkat edin, şeytanın hizbi hüsrana uğrayanların kendileridir buyuruyor. Allah subhanahu ve teala hakkıyla anlayan, hayatına geçiren sandık bunlardan eylesin. Elhamdülillah, helaklı